İçen kuri saz Biz bugünlerde hep doğanın peşindeyiz. Yani oraları korumak için elimizden geleni yapıyoruz ama yavaş yavaş elden gidiyor. İşte tam karşınızda sanatlı marif takvimi var. Her sabah okuduğunuzdaki resim de. Bizim oraların resmi Şimdi oraları e, yok etmeye çalışıyorlar işte. Evet büyük bir taarruz var. Evet. Bu hidroelektrik santrali HES diye kısaca adlandırılan gerçekten çok kısa vadeli sonuçlar vermek, verecek ve kar elde etmek uğruna bir daha geri getirilemeyecek korkunç tahribata yol açacak bir şey var. Ama oranın mücadelesini de sizin oranın halkının mücadelesini yerel mücadelesi de hiç yaban atılır gibi değil direniyorlar. Biz de buradan yansıtmaya onlara evet, evet. E, size teşekkür ederim. Bu konuda arkadaşlara çalışıyor. söyleyince ve evet dedi, teşekkürlerimizi ilet dediler. En büyük katkıyı e, sizden alıyorum. <gülüyor> sizden aldığımızdan alıyorum. Açıkçası şunu yapmaya çalışıyor. 15 yıldır. Sizkinici olmadan ama ortalamaya, mediokrasiye de teslim olmadan e, bir kültürün yerleşmesinde çalışıyor. son derece interaktif bir radyoculuk ve aynı şey Geçen sene benim de başıma geldi. Benim de kişisel deneyimim var ve bu çok güzel bir deneyim. Ben Washington'dayım. Siz buradasınız. Sayın Ali Ali Bilge Bey. Evet. Benim çok sevdiğim bir insan. Geldi ve bizi tamamıyla bu 1 Mart eylemine dahil ettiniz. Ve ben orada masa başı bir iş yapmaktan çıkıp birden üzerimde aktivist gömleği buldum. Ve hayatımda hiç yapmadığım bir şeydi. Ve bu açık radyo olmasa, siz olmasanız, Ali Bilge olmasa, sevgili Ali Bilge. Bunların hiçbiri... Olmazdı yani e, hani radyo bana ulaşıyor. Bu, bu müthiş bir duygu. Çevre şey üzerine evet çok konuşuyoruz. Radyoda da bir sürü konuşmalar oluyor. Şöyle bir bağlantı kurmuştum bilgesiyle de bunu paylaşıyorduk. Şimdi bazı şeylerin değere kaybedildiği zaman anlaşılır diyoruz ya. Evet. Ee, ...aslında kaybetmeden anlamak lazım. Çevre de böyle bir şey. Yani onun da değerini kaybetmeden anlamamız gerekiyor. Radyo da aynı şekilde <gülüyor> kaybetmeden anlamamız gerekiyor. Onun için de destek olmamız gerekiyor. Birilerinin bize konuşacak bir şeyler vermesi lazım. Sevişmeden önce, yemek yemeden önce ya da sinemaya gitmeden önce. Başka birisinin bize bunu vermesi lazım. Kendi kendimize üretemeyiz. Çölde piyano çalmak gibi. Beraber oturuyoruz, karşılıklı birbirimizin gözlerine bakıyoruz. Harikulade, birbirimize aşığız, bayılıyoruz, nefis. Birbirimizi kaybetmekten korkuyoruz. Peki ne konuşuyoruz? İşte bunu birilerinin bize sunması lazım. Açık Radyo bu yüzden önemli.